işte bir taraftan böyle müzakırat sayabileceğimiz insanlar vardır. Ama bir diğer taraftan da iyi insanlar, güzel insanlar da vardır. Ne var ki biz, milleti umumen düşündüğümüz zaman da, esasen biraz kökümüzde, ruhmana mana köklerimizde, biraz kendi düşünce dünyamızda, biraz geçmişine bağlı insanları falan nazar itibarı alarak, diğerlerini tabi istisnaya bırakırız.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 Rabbi-i e sözüne bağlayarak bakacak olursanız Allah mevzunda yalan olduğu gibi Peygamber mevzunda da yalandır. Yalan her zaman yalanlar. Öbürü nazari bir şeydir. Seviyorum, ediyorum. Onun pratiği esas o mevzuda mutlaka bir şeyler yapmaktır. Nasıl diyanete nispeten din nazaridir. Diyanet onun amelisidir aynen bu mevzuda da o iddialar, o meselelerin sadece fikir olarak ortaya konması demektir. Bunlara gerçek değerini kazandıracak amel. İllallazina hamalû ve amilussâlihât. Tarihte eda ettiğimiz yönler açısından bakınca kendileri sağlam bu millet.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 Hatta belli bir inkıtadan sonra Muhtasım döneminde yeniden bir dirilme. Bunları hiç inkar edemeyiz yani. Önemli şeylerdir bu dönemde. Ve yine Selçukların hizmetini, İlhanların hizmetini, Karahanlıların hizmetlerini inkar edemeyiz. Bunlar önemli hizmetler verir. ve en son 4 asır 5 asır dünyaya huzur soluklatmış Osmanlılar yani. Bunların hepsi belli bir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 o müşterek hareket sağlanmalı. İlim alanında keşiflere ve tespitlere mütevecci. dini i mübeni i̇slam adına da esas o yolda yolu, yöntemi daha işlek, daha hızlı hale getirmeli. Gürüdüğümüz yolları şehre haline getirmeli. Bu kolektif şuurla. Bu da tabi otur konuşmaya, meşhurete, beyin fırtınasına bağlı. Muhterem efendim, Yavuz Sultan Selim ihtişamlı bir devletin başında olmasına rağmen büyük bir denge insanıydı. Bunu nasıl izah edebiliriz Büyük insandan mana insanlar. Onun konumunda bir insan bu kadar derin olması zordur. Adam iki yükümlüne bir cihanı. Az görüyor, bir taneye biraz fazla diyor. Şah-i biraz yere bırakıyor yoksa eski Eskimollara mı? Bırakıyor yani bir parça bir yer bırakıyor. Şimdi o noktaya ulaşmış bir insan Tamağadan tecrübedir, bencillikten tecerüdü, Endişeden tecerüdü, rahattan tecerüdü. Bir kızı var, bir oğlu var kanuni, kız ölüyor oğlu kalıyor kanunu düşünün evinde o kadar kalmış valiliği var Trabzon'da uzun zaman ben de çok ciddi hayranlık uyarıyor yani bana takdir hakkı verseler tebcil hakkı ben alıp Hz. Hamza'nın yanına kor. farklı bir şey o durumda bir insanın o kadar ince olması çok zordur çok zor Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Ali gibi olacak çok zordur. Bir terim hocam, hilafetin Yavuz Sultan Selim'le gelmesini izah eder misiniz? Demek ki yakatı var yani. Var. Babası Sufi, derviş bir adam. Hep riyazatta ömrü. O Edirne'de anlatırlardı işte. Tunca Nehri'nin kenarında cami. Ayız, cami. Kendisinin orada da inzivanesi var, çekilir Sultan Mahfili var. Orada, tencere gibi bir yerler var, orada inziva yaparmış. Orada, şey, Kasım Paşa Camii de Kırk Ağaç tarafında, o da yine Tunca'nın üzerinde. Kasım Paşa Hazretleri yemek yapar, sünye kork, ya, koy, Tunca'ya bırakılmış. Bir gelir orada, durulmuş caminin yanında da yemeğini yedikten sonra boş tepsi tuncaya koymuş öbür tarafa gönderdi yukarıya doğru. Fakat o demek ki, hususi fatilet oluyor, khususi meziyet oluyor. Bu hilafet ammi itibariyle, objektif, davai gibi betim varisi olma meselesi ayrı bir mesele. O da çok basiretli olduğundan ikinci varisi olan Sultan Ramizullah Hazretleri, oğullar, ailesi bir edilince,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 Fatih'te de, de Yavuz'da da böyle pazarlarında ciddi huzur duyuluyor yani. Çok ciddi. Hatta onların o esatiri hayatları mı yani şuur altı orada bile canlanıyor. Bizim daha iyi, taakkul, tasavvufkumuzu tutuyor. Yani bildiğimiz bilgilerin çehresinde muayranlık duyuluyor da böyle huzuruna gidince hakikaten bir mehabbet basıyor insana.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 Merhum Cem Sultan'ın alet edilmesiyle Batılılar filan böyle çok gayle var. Ayak kablaları aldım ben Böyle ayak kablalarını alır, yürüşme olasılığı arkasından koşdurur. İnsanlık tarihi açısından yani midiyetin şofa feci sayılabilirlerdi yani. Kazip demek de saygısızlık olacağından dolayı mutlak kısıtlı.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 رَبْرِفِرْ وَرْحَمْ مَنْ تَخِي وَرْهِم۪ينَ <gülüyor> Rabb hakkımız da hayırlı olmalı duydu. Aciz, fakir, muhtaç, düşmanlarımıza mesaibe güç yetiremiyoruz. Her işimiz ona kalmış. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا Allah'tan Allah'ın muradına uygun bir dünya istemek. Yani başka şeylere sıra geldi mi gelmedi mi bilmiyorum.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 Zavvet çerçevesinde karşılanması buna mani değil. İnsan çalışır, kazanır, helalinden kalbini kafasını dolduran bu duygu olur. Zivaç yapar, çocuk çocuğu olur. Herkesin seviyesine göre olur. Ama oturup kalkıp sadece inhasıran onu düşünmek. İnsanları ona yönlendirmek. Onu sevdirmek.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 Ama bunun dışında beklediğimiz her şeyi de ondan bekleriz. Yani cenneti ondan beklemeyeceğiz, cevabı ondan beklemeyeceğiz, evveli saadet ondan beklemeyeceğiz, kimden bekleyeceğiz? Kimse veremez ki zaten onları. Şimdi bir yönüyle her şeyimizi Allah'tan bekleme, sahabe mantığı, felsefesi içinde Ayağımı bağını bile gitirsem Allah'tan isterim ben yani. Bir toplu iğneyi yere düşürsem ben, Allah'ın toplayayım istiyorum derim yani. Ondan beklerim. O da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem ne yani şey göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz ubudiyette halisan olma meselesi insanın beklenti içinde bulunmaması ne gerektirir? Khususuyla bu beklentiler böyle dünyada ekstradan lütuflar şeklinde şeyler türündense Keramet türünden şeylerse. Hatta Üstad Hazretler o zevki ruhaniye cevaz veriyor. Diyor ki, İmam-ı Bilal, mul i Zevki ruhani diyor. Ve bütün tasavvufçularda aslında bu zevk ruhaniye giden yolun açık tutuyorlar. Açık olması gerektiği üzerinde duruyorlar. Yani insan kendi içinde, bütün nimetlerin üstünde, dünyanın binlercesine mesutane hayatı ona mukabil gelmeyen,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 benim ondan tek isteyeceğim şey kendini bunun azimetiyle ululuğuyla, ceberutuyla vicdanında duymak. Onun mahafet ve muhabbeti içinde yaşamak. Bunun dışında başka şey istememek yani. Çünkü böyle şeyler vermiş, fazlasıyla vermiş. Bir şey beklemeye hakkım yok. Bunun ötesinde böyle uçmalar, kaçmalar, tevkalade şeyler, büyük iddialar. Bunlar bir yönüyle ona karşı saygısızlık.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 İl alem beni böyle görüyor, o, ben bu işimde mi değilim ki? O seviyenin adamı değilim ki Ben kıvır zıvır bir insanın tavrını kıvır zıvır bir adama göre ayarlayacaksın o esnada. Bunlar çok nazik şeylerdir yani. Allah'la münasebet açısından, halisan olma açısından çok önemli şeylerdir. Bu açıdan o fevkalade mevhibeler, varidat bunlar,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 Ben istemiyordum. Verdi fevkaladen. Allah Allah! Değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfül izan nedendir. Ben de anlamadım ama veriyor bazen. İhtimal ki ele aleme, ülufe dağıtırken yaramaz. Al bunu da sen, yaşka celizyon. Bunların içinde oturup kalkan, bahtsız olamaz ya. Haydi sen de tatip ettin filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani bu kadar kaçkınlara, serserilere